Değerli Burç Efendi dinleyicileri bir Kur'an Vadisi programından daha hepinize hayırlı haftalar efendim. Bugün çok değerli bir kardeşimizle birlikteyiz. Alpcan Çelik. Hırvatistan Zagreb'de Kur'an-ı güzel okuma dalında dünya birincisi oldu. Ekim 2014 tarihinde. Evet Alpcan kardeşim programımıza hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Allah nasılsınız? Elhamdülillah sizler nasılsınız? İyisi teşekkür şey. ediyoruz. Allah razı olsun hocam. Azizlik davetimize icabetinizden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Her zaman her programda olduğu gibi yine sözlerin en güzeli Allah kelamı ile başlayalım istiyorum. Zannediyorum Keyf suresinden 105 ila 110. ayetleri okuyacaksınız İyide. değil mi? Buyurun hocam. Euzü billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. İnna lәzīnā ve حات كانت لهم جنات في رداء خالدين فيها. قَالُوا دِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَالَةَ قُلْمَ كَانَ البحر مدادا bilenin denle bir kabla Kul, lelum kanal bahru midâda li kallimati rabbi lanafid al bahru qabla an tanfad kallimati rabbi walau jihna Kul inna ma ana yuha Fman kana وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدَى صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Alp Can Çelik Hoca'mız Keyf Suresi 105 ila 110. ayetleri okudular. Okunan ayeti kerimelerin meali şöyle.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 ve sakın Rabbine ibadetinde hiçbir şeyi ona ortak koşmasın. Mealini verdiğim ayeti kerimeler Kehf suresinin 105 ila 110. ayetleriydi. Evet Alpcan Çelik Kehf suresi 105 ila 110. ayetleri okudular. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Siz henüz daha Terü taze bir yarışmadan geldiniz. bir ay oldu yaklaşık olarak. Hırvatistan'da düzenlenen, Zagreb'de düzenlenen Kur'an-ı Kerim' güzel okuma yarışmasında dünya birincisi oldunuz hocam. Elhamdülillah. Öncelikle şuradan başlayalım. Bu yarışmaya nasıl hazırlandık hocam? Hocam bu yarışma bana çok özel bir yerden e, teklif edildi. Evet. Nasip oldu daha doğrusu diyelim. Tabii ben bu yarışmaya duyduğum zaman çok böyle... Heveslendim, şaşırdım. Yani e, nasıl yapsam, nasıl etsem e, de bu yarışmada birinci olabilirim. Yani daha da ileriye gidebilirim diye. Evet. Yani kendimi geliştirmeye başladım. E, çeşitli hoca efendileri dinleyerek. Yani daha çok kulak dolgunluğuyla dinleyerek. Daha sonra e, Selman Okumuş hocamızla çalışarak. Son finali onunla yaptınız evet, değil mi? Evet, evet. Çalışarak e, bayağı bir yere katettik yani evet. hani besmelesinden e, sadakallahul <gülüyor> ne kadar çünkü onun da tecrübesi var tabii, değil tabii. mi? tabi tabi kendisi birinci de oldu. dünya birinciliği var evet. Evet. nasip oldu çalıştık elhamdülillah gittik ve birinci oldu yani. baya zorlu rakipler vardı, vardı değil mi yani, hocam? 66 tane ülkeden rakip evet, vardı evet, arkadaşlar vardı nasıldı hocam o atmosferden biraz bahseder misiniz? öncelikle Zagreb gerçekten çok güzel bir yer yani evet Bizim Türkiye'mizi çok andırıyor tabi. E, Osmanlı'nın yerleşim yerleri olduğu için Makedonya, Üsküp, işte Zagreb. Evet. Bunlar gerçekten bizim Türkiye'mizi çok andırıyor. E, hava olarak bir değişiklik yaşamadım. Havası bana Türkiye'yi çok anımsattığı için evet. daha kolay oldu. Tabi İslam Konferans Merkezi diye bir yer var orada Zagreb'te. E, bu yarışma 21. yani 21. Depay senesinde evet, Hı -hı. şu anda yapılıyor. Müslümanlar organize tabii, ediyor tabii Tabii tabii Müslümanlar tabii. Yani Zagreb'de 5000 bin Müslüman yaşıyor ama çeşitli işte Balkan ülkelerinden işte Arap ülkelerine gelen yarışmacılar hepsi yani o gün bayağı kalabalıktı orada güzelliği. Evet. Ben arkadaşları görünce tabii heyecanlandım dedim ki ya herhalde. Çoğunluğu Arap zaten. Yani evet Arap, Arap yarışmacılar da vardı. Evet, evet Katar'dan, Fas'tan arkadaşlar da vardı. Birkaç kişiyi tabii okuyunca ben dedim herhalde biraz zor olur ya bu iş gibisinden ama... <gülüyor> Evet. Rabbim nasip etti. Yani o kürsüye oturduğunuz zaman gerçekten yani Allah rızası için okuduğunuz zaman gerçekten e, nelerin güzel olduğunu anlıyorsunuz yani. Rabbim de muvaffak Kasi ediyor. Siz Kur'an'a değer verdiğiniz zaman Kur'an gerçekten sizi bırakmıyor yani. Sonuçları nasıl açıkladılar Alpcan Hocam? Sonuçları hocam e, programdan sonra yani yarışmadan sonra biz kendimiz bir program yaptık. E, i̇şte Mevlül-i Şerif falan okuduk. İşte ilahiler, kasideler, duayla tabi kapandı. Tabi duadan sonra Birincileri okumaya başladılar. Birincileri yani, derken diğer farklı kategoriler de vardı değil mi? Hem hafızlıktan he. da vardı hem güzel okuma evet. yarışması konusunda. 500, 1500, 30 ve hafızlık güzel okuma yarışması evet. yapıldı. Yani isimlere geldiği zaman e, önce 500'den başladılar, 15 başladılar. Onlar birincileri okundu. Daha sonra güzel okumaya geldi. E, güzel okumadan da tabii, <gülüyor> bizim ismimiz anons edilince Önce 5. mi ilan edildi? Yoksa yok ilk hocam, üç mü? üçüncü üçüncüden üçüncü, başlayarak ikinci, evet, evet. Son, üçüncü final. ikinci ve bize geldiği sırada gerçekten heyecanlanmıştım yani üçte ismim yok iki de ismim yok dedim herhalde ben dereceye <gülüyor> giremedim. <gülüyor> Peki yarışmacı arkadaşların ne diyorlardı hani siz kürsüden inince birinci olursunuz falan diyenler oldu mu kuliste? Birkaç arkadaşım evet söylemişti Türkiye'den gelen arkadaşlarımız da vardı diyanet'in gönderdiği arkadaşlarımız da vardı gerçekten onlar da çok iyiler. Türkiye'den birkaç tabii kişi vardı Diyanet öyle Şehir mi? Diyanet göndermiş olduğu hafızlar da vardı. Evet. Onlar da çok iyidir Allah razı olsun. Peki oraya kadar yani Hırvatistan'a <gülüyor> kadar Türkiye'den belirli aşamalar oldu tabii değil mi bu yarışmanın? Türkiye'den Alpcan Çelik işte İstanbul ve Türkiye'yi temsilen evet. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından mı gönderiliyor yoksa Diyanet'den belirli aşamalar ben, var mı? Diyanet İşleri Başkanı'ndan hocam ben gönderilmedim. ben. Hı -hı. E, bireysel şimdi, mi oldu sizin Evet başlamanız. bireysel. E, şimdi şöyle bir şey var. Bireysel başvurular oluyor. Evet. Bir de kendi ülkesinde derece elde etmiş, derece kazanmış arkadaşları bu yarışmaya dünya yani birinciliğini kazanmak için getiriyorlar. Evet, tabii onun da belirli kriterleri var. Tabii, tabii. Her önüne gelen ben de katılmak istiyorum dediğinde olmuyor değil tabii, mi? Tabii olmuyor hocam. Mesela Türkiye'de birinci olmuş bir arkadaşımız vardı Ankara'da görevli hafızlıkta. Evet. O Türkiye'de birinci olduğu için o yarışmaya geldi. Değil mi? Evet. Yani belirli bir yani, e, evet. altyapısı var tabii, ki. Tabii tabii. Sizi Selman okumuş hoca arkadaşımız hazırladılar değil mi? Evet hocam Tecrübesi var. En son, evet son rötuşları o, o yaptı yaptık diyorsunuz. Yaptık, evet Nasıl çalıştırdı mesela Selman hocam sizi? Hocam mesela e, besmele ile başladık biz bir şey. <gülüyor> önce besmele. Mesela ben... E, Bismillah her hayrın evet, başıdır değil hocam. mi? Evet <gülüyor> hocam. Bismillah her hayrın başıdır. Hele Kur'an önce. Biz dahi olunca. başta ona başlarız. Evet. Yani, evet. Mesela ben normalde hep böyle hızlı besmele çekerdim yani... Bismillahirrahmanirrahim gibisinden ama Selman hocamız yarışma usulü olarak dedi bu yarışma yani bu besmeleyle başlarsan biz puan kırarız dedi yani Hı, kafadan bir, evet. bir puan gider yani nasıl yapacağız hocam falan dedim kademe kademe dedi yani Bismillahirrahmanirrahim her harfe hakkını tabii, vererek değil tabii. mi? Hocam. Yani yarışmanın kuralının böyle olduğunu bana Allah gösterdi. Allah. Yani. İlginç. ilk defa duyuyorum böyle bir şey. <gülüyor> evet ondan sonra? Ondan sonra e, bir sayfa açtı. Yani ezbere bildiğim bir sayfa Kur'an'dan tabii Hı -hı. ama yani aşırı olarak okumadığım bir sayfa. Evet. Orayı aşırı olarak okudum. Yani işte nerede başlangıç yapılacağını, nerede çıkış yapılacağını, nerede aynı makamdan son bulacağını. Mesela bütün yarışmalarda beyati makamından başlanıyor. Değil mi? Tabii. Bitir işte beyati tabii, bitiriş oluyor bitiriş genelde. De beyati değil mi? Oluyor, evet. Yani onun arasında istediğiniz çeşitli makamları yapabilirsiniz işte. Yani sabah. Arap kariydi olsa, Türk kariydi olsa tabii. istenilen ve tavsiye edilen, öngörülen tabii. makam beyati. Tabi. Öyle başlayacaksın böyle, evet. bitireceksin. Yani yarışma, Aralarda ne yaparsan yap önemli değil. Muhakkak. Evet. Yarışmanın girişi beyatiyle başlıyor, bitişiyle beyatiyle oluyor. Evet. Nereye okuduğunuz hatırlıyor musunuz yarışmada? Şimdi Kendiniz mesela. mi seçiyorsunuz yoksa jüri mi seçiyor? Şuraya okuyacaksın. Diyor, değil mi? zarf usulü hocam. He. Yani kuradan ne gelir? Tabii kura usulü. Hmm. Ben dua ediyordum ya inşallah kolay bir yer çıkar diye. <gülüyor> Selman hocam da bu duayı duydu. Ben biraz e, sesi söyleyince <gülüyor> öyle değil mi hafızım dedi. E, şunu söyle dedi. <gülüyor> en iyi okuyabileceğim bir yer çıksın <gülüyor> dedi bana. Bence de. Ben de inşallah yani hocam dedim. Dua ettim yani inşallah Rabbim bana en güzel okuduğum yer yani her zaman okuduğum bir yer çıkar nasip olur diye. Evet. Zarf tabii sıra bana geldiğinde zarfı uzattılar. Ben de yani her şey tabi sağdan olduğu için sağdan çekildirim <gülüyor> yani güzel böyle bir usülle. Evet. Sağdan çektim zarfı. اِنَّ ee, İbrahim كَانَ اُمَّتًا قَانِتًا لِلّٰهِ Hanife ee, Nemin Suresinin Nemin son ayetleri geldi. Kendim, yani ki evet. ben orayı zaten yani genelde okuyordum. <gülüyor> Cenab-ı Hak nasip etti. Böyle yani. bir yer geldi yani. O da çok önemli değil mi? Tabii Bildiğin canım. ve çok aşina olduğun bir yer olunca. Yani şimdi bizler hafızız ama şimdi aşırı güzel okumaya geldiği zaman mukabel usulü okuduğumda sizin aşırı usulü zor oluyor. Yani evet. hangi sayfana çıkamayacağını bildiğim için. Evet. Ve başladın. Rahatladın tabii. tabii ee, kolay tabii. ve yani, bildiğin aşina olduğun yani yer çıkınca. Yani o benim çıkınca. kalbimdeki o şeyi aldı oraya çıkması. <gülüyor> Elhamdülillah ne <gülüyor> şey güzel. Oldu. Tabii zor yerler var değil mi hocam? Yani kura'da çıkıp bir, evet, çıkan zor arkadaşa, yer, vurgular bilmem. Etel, etel emrullahi felatestiaciluh diye bir yer var. Orası çıkmıştı bir arkadaşım. Zor bir yer değil mi? Tabii zor yani. Aslında kolay da Aşırı üzere yani evet, okunmamış. O şekilde okuması, evet. okunması zor. Yani normalde Kur'an-ı Kerim tamam evet. zaten kolay da dediğiniz gibi aşırı şerif formatına gelince iş evet. kolay olan yerler yani, tabi tercih tabii. edilir her yani. zaman. Bir anda kafanız başka bir yere gidebiliyor yani Kur'an'da evet. önünüzde olsa bile yani. Evet. Sonra okudunuz, indiniz, okudum. rahatladınız. Öğlen namazına <gülüyor> geçtik. <Yani> ben <gülüyor> en son okudum. En son derken e, Cuma günü başladık. Evet. Cumartesi gününün yarışmacı olarak en son ben okudum. Hmm. Ee, öğlen namazından önce tabii. Öğlen son, öğleden sonra tekrar devam etti namazdan sonra. Evet. Öğlen namaz arası verdik. Ee, ondan sonra yarışmacılar tekrar tekrar okumaya başladılar. Bu son yıllarda Türkiye'den e, hafız dostlarımızın derecelerle dönmesi. Birincilik, ikincilik, üçüncülük. Evet. Hayli duyuyoruz evet. hamdolsun. Evet. Bu da sizi motive ediyor değil mi Akçan Hocam? Hocam yani e, o kürsüye gerçekten Türk hafız çıktığı zaman insanlar merakla bekliyorlar yani. Bakayım nasıl okuyacak. Evet gerçekten Türkiye'nin böyle bir tebessüm, i̇majı, imajı oluşmuş. Yani. Elhamdülillah böyle. ne güzel. Ne kadar güzel. Her alanda olması gereken imaj orada da evet. var hamdolsun. Ve ama medyanın ne yazık ki biraz medyaya burada dokunduralım. Evet. Birçok hani çok sıradan dediğimiz böyle birincilikler, evet. ikincilikler, üçüncülükler günlerce haber bültenlerini dakikalarca meşgul ederken evet. böyle güzel yarışmalarda hele hele en önemli dalda yapılan yarışmada birincilik kürsüsüne çıkan kardeşlerimizle ilgili haberler ne yazık ki çok sönük çok kısa süreli olarak evet. mesela bir kanal vermiş sizin o birincilik haberini evet, evet. <gülüyor> süresi bir bir buçuk dakika bile değil neredeyse çok kısa olarak evet, vermiş evet. oysa oradan en azından bir ayet baştan sona kadar verebilirdi yani evet. ne olacak evet. ayetin bir kısmını almışlar sonra perforayla bitirmişler işi ee, gene ona da şükürler olsun <gülüyor> hiç yapmamaktansa o bile güzel ee, yani. çünkü duyurulması lazım yani olabilecek en güzel alanda Çünkü birincilik kazanıyor Arkadaşlarımız, hocalarımız evet. Hafız kardeşlerimiz Dolayısıyla duyurmak lazım Bu hani hem teşvik de olur Yeni nesillere, küçük evet. kardeşlerimize Kur'an kurslarında şu an Kur'an'la iştigal eden Kardeşlerimize de teşvik olur Keşke daha çok haber yapılsa değil mi? Yani bizim ülkemizde Aslında çok güzel hafızlarımız var Çok değil güzel mi? hocalarımız evet. var ama işte medyamızın yani bu yanı aslında biraz zayıf Yani gerçekten Kur'an dendiği zaman biraz gerçekten zayıf yani. Evet. İnşallah Rabbim daha güzel daha çok yer alır evet, inşallah. Evet, i̇nşallah. inşallah. Mesela Ramazanlarda hamdolsun son evet. yıllarda son 10-15 yıldır neredeyse bütün kanallarda Kur'an-ı Kerim okunuyor. Elhamd İftar saatlerinde sahur saatlerinde mukaveleler de var hamdolsun. Ama niye sadece Ramazan'la sınırlandırılsın evet. ki değil mi? Ya bizim Cuma günümüz, bayram günümüz var mesela tamam. günlerin en güzeli haftanın en güzel günü o günlerde de okunabilmeli yani evet. tamam bazı kanallar Buna dikkat ediyor belki ama Mısır kadar niye olmayalım yani Bu konuda yani. da orada Bütün kanallar aşağı yukarı bu manada yayın yapıyorlar evet. Bu da bir dert i̇nşallah daha güzel Yeri gelmişken yani. değinmiş olalım Ama bu birincilikler Bence medyayı da tetikliyor diye düşünüyorum evet. Ya bir dakika ya Biz haberini es geçiyoruz ama Son yıllarda hayli birinci kardeşimiz var Bunların haberlerini yapalım derler inşallah İnşallah evet, Sonra birinci oldun ve Hakikaten rahatladın Genç yaşta birinci olmak, evet. apayrı bir şey evet. ve bu birincilik tabii beraberinde bir sorumluluk da getiriyor değil mi? Ne Hakkı. düşünüyorsunuz bu konuda hocam? Ee, İnsanların bakış farklı oluyor değil mi? Ya tabii insanlar <gülüyor> mesela annem babam gerçekten çok tebrik ettiler Allah razı olsun ona da çok dua ettiler. İşte ailem, et, efradı, evet. teyzemler olsun, halamlar olsun, dayımlar olsun gerçekten çok dua ettiler. Sevindiler ben de birincilik haberimi duyduğum zaman. Yani mesela ben görevimi de söyleyeyim. Ee, Hı -hı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde cenaze imamı olarak Hı -hı. görev yapıyorum. Zincirlikuyu'da kuyu evet, mi hocam? Evet, Zincirlikuyu Mezarlıklar Müdürlüğü'nde. E, evet. Sayın Müdürümüz Adem Avcı Bey'in emrinde. E, evet. Mezarlıklar Müdürlüğü'nde çalışıyoruz. Mesela dönüşte o gün uçaktan inişte bana arkadaşlarım bir sürpriz yapmışlar. İşte pankat açtırmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Havaalanında evet, evet, ne kadar evet, güzel. Evet. Yaklaşık bir 60-70 kişi yani. Oo, çok İstanbul güzel genelindeki ya. imam arkadaşlarımız ben oraya karşılamaya gelmişler, çok, çok mutlu oldum yani... Harika ya, insan unuturmadı Allah değil Orlandan mi? Allah onlardan razı olsun, o saatte... ...11'de, 11.30 gibi gece indik... Gece değil mi? ...o saatte 60-70 kişi sadece bizi karşılamaya geldiler... Ne kadar ...başta güzel. müdürümüz olmak üzere çok teşekkür ediyorum müdürümüze... Allah razı olsun hocam, hakikaten evet. e, hak ettiği evet. değeri görmesi lazım... Allah. ...hafız çünkü... ...canlı Kur'an hocam değil mi, evet. hafız... ...yani hafızasında... ...bedeninde Kur'an var ya adeta... Evet. Tecessüm etmiş bir Kur'an adeta hafızlık yapan arkadaşlar. Onun için abdestsiz dokunulmazmış diye de bir söz var. Bence yerinde yani hakikaten. Hafıza abdestsiz dokunulmaz o da yerinde. Bu Zincirli Kuyu'dan biraz bahsedin hocam. Nasıl hocam oradaki atmosfer? Zincirli Kuyu çünkü farklı bir mezarlık. Biz her gün ölümü hatırlıyoruz onu söyleyeyim. Değil yani. mi? Evet. Cap canlı ölüm. Hazreti Ömer radiyallahu anh'a hatırlatıyor ya. Evet. Biz de her gün o ölümü hatırlıyoruz yani gerçekten. Evet. Aslında işimizin öyle bir güzelliği var. Ama bir yandan da tabii insanlara işte destek olabilmek, moral vermek Tabii moral mi? moral verebilmek yani çok önemli. Yani tefekkür gerçekten moral, boyutu da var. Evet, evet. isteyen bir yani. Tefekküre açık evet. bir e, boyutu da var. Evet. Aynı zamanda evet. oradaki insanlara moral verme, psikolojik açıdan güçlü olmak da gerekiyor tabii, değil tabii, mi? Tabii. Çünkü üzgün insanlar evet. hele hele bir de dini yaşan çok böyle fazla Zaten bizim olmayan... en güzel şansımız o yani evet. insanlara emniyet bil maruf ne yani yani, münker. münkeri, evet. yani söylemek bir kişiyle de vesile olabiliyorsak bize çok değer kazandırıyor. Ne mutlu diyoruz yani. Evet. Biz camilerde konuşma yapıyoruz. Bazı şeyleri söylüyoruz. İşte salih amel üzere. Tam aşama. ben de onu söyleyecektim evet. hocam. Ee, hakikaten Büyükşehir Belediyesi'nin bu manada takdir ediyorum ben de. Ee, son yıllarda gerçekten sizin gibi vizyonu olan, hitabeti düzgün olan, güzel konuşan arkadaşlarımızın seçildiğini ve o cenaze namazı öncesi ve sonrası yapılan konuşmaların kesinlikle çok etkili olduğunu düşünüyorum Allah razı olsun. en etkili vaiz tabi ki evet. musalla taşındakidir ama o anda belki insanların birkaç mesaja da ihtiyacı var evet. o mesajın çok doğru ve yerinde verildiğine inanıyorum ben açıkçası evet. ve tebrik ediyorum yani belediye bu manada her gün cenaze oluyor mu hocam zincirlikuyu Evet. her gün Her bizde genelde 25-30 cenaze oluyor hocam günde. 25-30? Evet, bu yol cenazelerine işte beraber diyelim yani. Hı -hı. Yurt, i̇l dışına giden cenazelerimiz evet. de var. Ha, onların işlemlerini de siz Tabii, takip ediyorsunuz kuyu değil mi? Tabii. İstanbul geneli değil. Sadece Zincirlikuyu geneli. 25-30. Ama İstanbul geneli 250-300'e kadar çıkabiliyor yani. Günlük. Tabii. Allah Allah. Tabii. Bizim sadece Zincirlikuyu işte Karacahmet, Topkapı, Küçüksekmece, Silivri. Yani birçok şubemiz var. Her gün oraya yaklaşık bir 10-15 tane cinaze Vay geliyor be. yani. Enteresan. Yani bizim öyle durumlarımız oluyor ki öyle ikinci sürekli göreve çıktığımız durumlarımız oluyor. Yani belki cami görevlilerinden daha fazla yani tabii, evet, meşguliyetimiz evet. var diyorsunuz yani değil mi? Çünkü biz sürekli farklı insanlarla karşılaşıyoruz. Evet. Camideki hoca efendi hep genelde aynı cemaatle muhatap oluyor. İşte evinin evet. yanındaki insanlar geliyor ama biz öyle değil yani. Biz kime geleceğini bilmiyorsunuz. Bazen 90 yaşındaki bir amca da vefat edebiliyor. Bazen evet. 20 yaşındaki bir arkadaşımız, genç arkadaşımız da vefat edebiliyor. O yüzden hazırlıklı olmak lazım gerçekten. Aynen öyle ya. Evet. Ölümün nefesi ensemizde yani adeta. Aha. Hakikaten hazırlıklı olmak... En önemlisi ertelememek lazım yapılması gereken evet. ibadetleri kulluğumuzu Çünkü o sürpriz her an kapımızı çalabilir Hazırlıklı olmaktır esas olan Eczadımızı da zaten unutmayalım diye Mezarlıkları hep şehirlerin göz bebeği noktalarına inşa etmişler değil mi? Evet, Hüvel Paki yazar, evet. Hüvel Paki yazar. Evet. Ölümsüz olan Allah'tır evet. Ama modern hayat yani yeni şehirler kurulurken mezarlıklar olabildiğine şehirlerin dışına itiliyor. O da ayrı bir karabet yani hakikaten. Evet, evet. Yer yokluğundan belki ama işte şehirler inşa edilirken bütün bunlar hesaplansa düşünülse aslında çok daha iyi olur, yerinde olur. Kaç yıllık tarihi var hocam Zincirlikuyu mezarlığının? Kaç yüzyıllık Zincirlik, diyelim? Bayağı eski çünkü, değil mi? Eski eski mezarlık. Yani evet, Osmanlı'nın gerçekten. öncesine de dayanıyor diyebilir miyiz? Bayağı eski. Evet. Mi? Osmanlı ben araştırdım Osmanlı'nın öncesine de oh. dayanıyor fakat Hı -hı. Yani definler hala yapılabiliyor şu anda ama eskisi gibi değil tabii yani. Şu anda kapalı bir mezarlık yani. E, çok büyük şartlar altında oraya defin edebilirsiniz. Evet. Ünlü olmak lazım, evet. parası bol olması ama, lazım. Toplan altı değişmiyor ya. <gülüyor> Bence <gülüyor> evet, de. Evet yani. Allah tamam. hazır yaşamayı nasip etsin i̇şte inşallah. Salih amel üzere yaşamam. Amin amin inşallah. inşallah hocam. Altyazı Can hocam bir kaside ya da bir ilahi dinleyelim mi sizden? O yönünüz de var çünkü. Estağfurullah ne demek hocam her ne kadar e, beceremesek de hocalarımız bize estafla oğlumuş. Ne oldu bu gönlüm? Oldu bu gönlüm. Derd-gamla doldu bu gönlüm. gönlüm Derd-gamla Güllüm. Yandı bu gönlüm Yandı bu gönlüm Yandı bu gönlüm Yandı bu gönlüm Yanma da derman bu yanımada der buldu bu evet, teşekkür ediyoruz hocam Evet Alpcan hocam sizinle sohbetimizi bir aradan sonra devam edelim inşallah, i̇nşallah. <gülüyor> değerli dinleyiciler Kur'an Vadisi kısa bir aradan sonra devam edecek inşallah Kur'an Mahasi her pazar Türkiye saatiyle 19'da radyonuz burç çeten Kur'an Mahasi her pazar Türkiye saatiyle 19'da radyonuz burç çeten Değerli Burçefem dinleyicileri Kur'an Vadisi devam ediyor. Bugünkü konuğumuz Alpcan Çelik. Kendileri Hırvatistan Zagreb'te Ekim 2014 tarihinde dünya birincisi oldu Kur'an-ı güzel okuma dalında. Evet Alpcan hocam sizden yine bir aş şerif dinleyelim. Vakia suresi 73 ila 96. ayetleri okuyacaksınız değil mi? Buyurun Şam. hocam. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r Fala iqusim bi nujumi ve innahu بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تكذبون اقرب اليه منيكم ولكن لا تبصرون faamma ilkana min al ve Selamul le Kemin el hayy inna za zalahu wa haqqun Rahman ve rahim Allah'ın adıyla, biz onu hem bir ders, hem de istifade vesilesi kıldık.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 Mealini verdiğim ayet-i kerimeler Vakıa Suresinin 73 ila 96. ayetleriydi. Evet. Alpcan Çelik hocamız Vakıa Suresinin 73 ila 96. ayetlerini okudular. Evet hocam teşekkür ediyoruz. Şimdi hocam bu okuduğumuz aşşı şerifi, son okuduğumuz aşşı şerifi hangi makamlarda okuduk? Beyatiyle girdik değil evet, mi? Evet hocam. Geçişler, geçkiler yaptınız. Onlardan biraz bahsedelim mi? Besmele tabi her zamanki olduğu gibi <gülüyor> ile başlamak, eftal olduğu için ile başladık. Evet. Bir ara kürdi makamına geçtik. فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينٍ تَرْجِعُ لَهَا كُنْتُمْ صَدِقِينَ فَأَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرْرَبِينَ derken biraz orada kürdi makamına. Yapalım bir daha? فَأَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرْرَبِينَ kürdi makamı evet. Evet. sonra tekrar ile devam ederek ile bitirdik yani bitirdim. bir kürdi evet. makamı fazla Orada bir makam yapmadan ile kürdi arasında gelip giderek evet, tamamladık evet, diyorsunuz evet. peki hocam kimleri dinlediniz bu yaşınıza kadar en çok kimi hangi kariyi dinlemekten mutlu oldunuz Türkiye'den ya da dünya genelinden Mısır'dan hocam rahmetli İsmail Bişer hoca efendi tabii benim her zaman merakımdaydı her zaman onu dinlerdim, onu severdim. Evet. O bir ekol zaten evet, Türkiye'de. Evet. Yani Mısır'da nasıl ki Mustafa İsmail, Türkiye'de İsmail biçer. Evet. evet, evet. İsmail biçer. Gerçekten. Evet Allah rahmet eylesin. Rahmetlanıyoruz kendisini. Çok aşılarını bilgisayarıma yükleyip dinledim. Kulak aşınası oldu. Daha sonra çeşitli hoca efendiler işte Em Sultan Camii Vatibi Erhammet'e gibi şimdi Fatih Camii Vatibi oldu Bünyamin Topçuoğlu hocamız gibi hı hı Onları ee, çok dinlediniz evet, değil Evet Ali Ter hocamız mi? gibi yani e, sesime daha doğrusu yön veren hoca efendileri dinlemek e, şerefine aynı oldum. Huzurum. Şu anda Ali Derman hocamızdan zaten, Ali Derman hocamız da, evet, zaten evet, ders alıyorsunuz evet, değil mi? hem e, hafızlığımızı beraber has diyoruz, evet. hem de e, inşallah kralat dersine devam edeceğiz nasip evet. olursa inşallah. Çok da e, güzel bir evet. insan Allah Ali hocamız. Derman hocamız. Ali hocamız iyi bir e, hocadan ders alıyorsun hocam. Allah Hakikaten herkeste o şans yoktur. Ali yani hocamız değil mi? Dört dörtlük bir insan. Hem hati, hem kurra, hafız. Makamlar hafız. konusunda da çok Aynı, mahir evet, değil mi? Evet, evet. Selamlarımızı sunalım Ali hocamıza bu arada. Kur'an vadisine daha önce gelmişti. Allah razı olsun. İnşallah e, bir kez daha bu mikrofonlardan kendilerini ağırlamak isteriz. İnşallah. Bunu evet. da söylemiş olalım Geleceğine Ali hocamız eminim yani. Evet. Hocam şimdi siz gençsiniz ama sizden daha genç olan, e, henüz daha Kur'an'lı yeni tanışan kardeşlerimiz var. Kur'an kurslarında böyle mini mini Kur'an-ı Kerim'i e, terennim edenler, okuyanlar, öğrenenler var. Maşallah. Onlara e, maşallah sayılarını Rabbim daha çok artırsın. Ne tavsiyelerde bulunursunuz hocam? akşam hocam. Hocam hafızlık yapmak isteyen arkadaşlarımız var ise gerçekten bu hafızlık... Mesela yarışmalar konusunda falan hani neler tavsiye etmek istersiniz? Yani onlar da sizin gibi olmak isterlerse yani bir dünya çapında bir derece elde etmek isterlerse ne önemli, yapsınlar? Önemli olan hocam gerçekten Kur'an'a değer vermek. Kur'an'a siz ne kadar değer verirseniz gerçekten onu sizi yüceltiyor. Yani Önünüzü kapıları evet. açar diyorsunuz. Muhakkak. Yani Hı. hafızlığınızı, okuma tarzınızı ne kadar çok geliştirirseniz Rabbim size tabii iyi niyetli olarak yani sadece ve sadece Allah rızası için bu işi yaparsanız. Evet. Gerçekten çok güzel kapıları Rabbim sizin için aranıyor yani. Değil mi? Yeter ki siz Kur'an'a evet. değer verin. Hak ettiği değer verin. Onun sınırı yok tabii. Değil Çünkü mi? Çünkü bizim öyle günlerimiz oldu ki yani hocamız biz yatak yatarken bizi ziyaret ettiği zaman çoğu hafızın ağzından Kur'an okuduğunu gördüm yani. O derecede demek ki ders çalışıyorlar arkadaşlarımız ki. Uyurken değil uyurken mi? Uykuya dalarken bile. bile. Yani Kur'an okuyan arkadaşlarımız vardı. Ne kadar güzel. Eğitim hayatınızdan biraz bahseder misiniz hocam? Şu an biraz geriye doğru gidelim. Şöyle çocukluk yıllarınıza, lise hocam, yıllarını. Aslında benim... E, aklımda, kafamda hafızlık yoktu. Hı hı. Nasıl oldu? Evet. Kim Ben 7 yaşından beri bu işe meyilliyim. Ama hı hı. işte daha çok ezan okuyorum, mühezzinlik yapıyorum. Mahallemizdeki camimizin hocamız var. Mustafa Kımın hocamız. Kendisi aile hayatta Rabbim selamet versin. Amin. Bize ezan okutuyor işte yaz Kur'an kurslarında. Okullar tatil olduğu zaman öğrencilerimiz yaz Kur'an kursuna gider ya. Evet. Biz de o şekilde aynı başladık. Ta ki ortaokul bitene kadar. Ortaokul bittiği zaman Mustafa hocamız bize tabi Kollarını geldi, el açtı. Sizi dedi, İmam Hatip Lisesi'ni yazdırmak istiyorum. Hani anneniz babanız ne der? Bunu bir tanışın dedi. Annemi babama tanıştım. Onlar da memnun oldular. Yani çok güzel olur dediler. Ee, onların onayıyla da tabii İstanbul İmam Hatip Lisesi'ne kaydoldu. Evet. 2008 yılında. 2008 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi'ne kaydoldum. Bir sene örgün eğitim okudum. Bu örgün eğitimi okurken... Şehzadebaşı Camii Müezzini Temel Erbay Evet Temel Hoca Hocamıza da evet. Selamlarımızı evet. söylüyoruz burada Kendisi çok muhterem değerli evet, insan Temel Erbay Hoca Efendi bize derse geliyordu İlim Yayma Cemiyeti'nde o zaman ben kalıyordum Hem İstanbul İmam Hatip'e derse gidiyorduk İlim Yayma Cemiyeti'nde Bize talim dersine Talim dersi vermeye geliyordu Temel Hocamız Bana bir ihlas-ı şerif okutturdu Ben de o anda benlik demeyeyim de Hani ya dedim sesimi bir göstereyim hani belki bize bir sahip çıkar bir şey olur <gülüyor> gibisinden. Evet. Güzel sesimle tabii benlikten Cenab-ı Hakk'a sığınırım. o güzel sesle evet. diyorsunuz. Yani evet. güzel okumaya çalıştım diyelim İhlas evet. suresini. Bana sen hafız mısın dedi. Yok değilim hocam dedim artık nasıl okudursam demek ki <gülüyor> hafız gibi herhalde ona geldi. Değilim hocam dedim ama olmayı çok istiyorum dedim, arzuluyorum dedim. Liseden sonra bunu yapacağımı söyledim kendisine. Evet. ...liseden sonra geç olacağını, yani ya, zamanın bir tam takım, şimdi evet, olduğunu evet, bir takım şeylerin sıkıntı verebileceğini söyleyerek gerçekten de çok doğru söyledi yani. Evet. Bizi İMVATİP'ten alarak açık öğretim İMVATİP lisesine kaydettirdi. Tekrar yani değişen bir şey yok. Biz örgün okuyorduk. Açık evet. öğretimden devam ettik. Ama tabii devam ederken hafızlığa başladık. Hafızlığımızı işte 1, 2, 3 geliştirmeye devam ettik sayfalarla işte 13 sayfaya kadar geldim. Hafızlık hocanız bu arada? Temel, temel, ar hocam, temel Hoca. Hep onu dinletti. <gülüyor> yani. O da İsmail Bişer hocamızın. Evet, talebesi. Hansız kalfalarından evet. diyebiliriz yani. Yani ben ufakken dua ediyordum ya, keşke <gülüyor> İsmail Bişer hocam gibi okuyayım falan. <gülüyor> Cenab-ı Hak onun talebesine nasıl <gülüyor> etti hafızlık ya. yapmayı. 10-13 güzel, hakikaten. 13, sayfa, 13 sayfada Temel hocamıza kadar geldim. İşte camide bazı imkanlardan dolayı camide kalamadık. Ee, sıkıntılar oldu. İşte hafızlığım yarım kalmasın diye İstanbul Bahçeli'nin hafızalik Kur'an kursuna kaydoldu. <gülüyor> Evet. Hafız Ali Kur'an kursunda Cemil Toker hocamız ve Ali Dağ hocamızdan istifade evet. etmeye başladık. Orada 13 sayfadan sonra kalan 7 sayfayı orada dinlettim. Hı hı. Kurs ortamında yani. Ve 20 sayfayı öyle bitirdik. Yani hafızlık metodunda 20 sayfayı 30 cüzü evet. hocalarımızla bitirdik. E, merasimimiz yapıldı. 2 yıl sürdü mü ortalama? 17-18 ay Maşallah. sürdü. 2 yılda hı hı. yüzüneyle beraber 2 yılda Maşallah. sürdü yani. Çok güzel. Peki daha eskiye gidelim istiyorum. Ee, çocukluk yılları, yani Kur'an nameleriyle o güzel kelamullahla ilk tanıştıran sizi kimdi hocam ve nasıl gerçekleşti bu? Ben biraz yaramaz bir çocukmuşum hocam. <gülüyor> <gülüyor> Eve gelince anne... hareketli diyelim. Evet, evet hareketli yani. Eve gelince annem beni böyle hani ya sokağa çıkarsam da çocuk hani biraz e, evi toparlasam işte ne onları düşünürmüş yani. Ya, Yaz geldiği zaman. Bu çocuğu demişler, hani bir Kur'an kursuna gönderelim. En azından bir başımızı dinleriz yani. <gülüyor> evet. Kur'an kursuna işte yaz cami, camilerin yaz Hı -hı. döneminde Kur'an kursuna başladım. Evet. Nerede Orada hocam? Cumhuriyet Mahallesi Merkez Camii, Bahçeli evet. Evlerde. Bahçeliler camlı kahvede benim çocukluğum geçti. Evet. Parsellerde. Orada işte ufakken camiye yaz Kur'an kursuna giderken Mustafa hocamız bize sahip çıktı yani esas... Oranın İmam Hatibi olan şu anda emekli ama emektar yani hala evet. cumada vaazlara gider, işte cuma namazı kıldırmaya gider böyle bir hocamız Allah razı olsun kendisinden. Yani o bize sahip çıktı o zamanlar, evet. o bize teşvik etti. Ben müezzin mahvelinin camilerde müezzin mahfelin dolu olduğu zaman hocamız bize arkadan bana mikrofonu uzatırdı yani tesbihatları çekmem için <gülüyor> yani o, o derece hevesliydim. Çok güzel ya yani ilgili olmak da önemli değil mi hocam tamam, yani pasif olsun. değil. Ben müezzinlik yapmak istiyorum, ezan evet, okumak istiyorum evet. derken Rabbim nerelere kadar Sen çıkartıyor yani. Zirvelerinin en zirvesine çıkıyorsunuz. Iyi evet. iyi olmak hocam. Ne güzel ya. İstekli, arzulu olmak da çok önemli. Bak. Anneniz, babanız da hakikaten doğru bir tercihte bulunmuş doğrusu. <gülüyor> evet, evet. evet. Peki Alpcan Hocam. En çok hangi makamları seviyorsunuz? Yani sizin Kur'an okurken bazen böyle hani kopar gidersiniz ya. Ya şu nameye ya da şu makama benim sesim iyi gidiyor dediğiniz. Hicaz makamını ben ayetten çok seviyorum. Hicaz bir ayet evet. okuyalım yani hocam. Hicaz bir ayet okuyalım hocam. Hicaz bir ayet okuyalım hocam. Te'melun. Evet, Bu gayet, makamı, gayet okay. güzel bir icaz oldu. Siz YouTube'da gördüm, Emine Rasulü okurken sonunda acama şiran yaptı, filan diyor. Arka perdeden de, evet öyle sesler geliyor cam. O makamda da okur musunuz? Alhamdulillahı Rabbi'l-alemin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغوب عليهم ولا Evet. Bu da acem eşran oldu. Biraz, olmaya çalıştı evet. diyelim. <gülüyor> Nihavent makamında çok uyumuyor diyorlar ama. Nihavent gene de acem daha yakın. Değil mi? Evet. Bir uygulama yapalım. Allahu ekber Allah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 Allah'l-İn Bu nihamet Evet aynen öyle çok da güzel oldu Peki Arap karilerden Kimin okuyuşunu daha çok ee, Beğeniyorsunuz? Muhammed Leisi var hocam benim hoşuma giden Şu an hayatta mı? Vefat etti biliyorum ben vefat etti Ahmet Naina hocamız hayatta, hayatta Çok severim evet. Dinlemesini Evet Abdus, Basit Abdus Samet Arap tavrı İsmail. dediğimiz o tavırda Gerçek tavır değil mi? Evet. Hakikaten o yani, yani Tavırların en alası o evet. aslında değil mi? Evet. Peki deniyor musunuz ara sıra? Hani Araplar gibi okumaya çalışıyor musunuz? Hocam bizim hançeremiz onlara müsait olmadığı için biraz Ama zorunlu. deniyorsunuzdur evet. kesin yani yani tabii, Çok hoş tabii. okuyorlar çünkü evet, yani. Arkadaşlarımız da Yapanlar da var hakikaten evet. ve Hakkını da veriyorlar evet. Dereceler bunun ispatı zaten tabii, tabii son yıllardaki dereceler. Bizim gittiğimiz yarışmada e, Türk okuyuşunu daha çok seviyorlar. Allah Allah. <gülüyor> evet. Yani Enteresan. öyle bir. Yani Türk derken e, ne Türk ne Arap yani onun ortasında Mecz ediyor, değil mi? Çok bizim da Türk arkadaşlar. Türk olarak değil de yani Türk Hı -hı. makamı derken yani bir ilahi tavrında Kur'an değil tabii. tabii yani. evet. Bir kasire tavrında bir hakkını vererek değil. okuma, evet, harflerin yani. mahreçleri, sıfatları filan hepsi dikkate alınarak Arapların okuyuşu ve Türklerin okuyuşunu evet melez ederek böyle karma garnitür bir şey ortaya çıkıyor. Belki ondan dolayı ondan. bu özgünlük dikkatini çekiyor jüri üyelerinin. Onlar da e, makama daha çok önemden önce hocam manaya göre önem var yani. hmm. Manaya muvafık tabii. olmasına dikkat tabii, ediyorlar. Tabii. Hmm. Yani siz azap ayetlerinde işte yüklendiğiniz zaman puan kırılır. Evet. Ama müjde ayetleriyle yüklendiğiniz zaman sesinize Evet. İşte zaman, bak şimdi tabii. oldu. Manaya manayla doğru orantılı. Okuyor evet. diyorlar değil mi? Türk veya Arap onu fark, fark etmiyor. etmiyor. Evet manayı o zaman bilmek de lazım. Evet. Kur'an-ı Kerim ezberlerken. Çoğu Türk hocalarımız yani Türk okuyucularımız Türkiye hafızları Türk makamında birincilik elde ediyorlar. Hmm. Ki demek ki o ücretinin de hoşuna gidiyor o makam. Evet. Veriyorlar yani birinciliği. Ama ben e, şunu da görüyorum yani. Hakikaten günümüzde yaşayan e, arkadaşlarımız bu dereceleri eldeden ee, arkadaşlarımız, abilerimiz, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Yani bu bayrağı daha yukarılara taşıyor sanki Alpcan kardeşim. Değil mi? Yani evet. Eski düzeyde kalmıyor. İsmail Biçerlerin sayısı her geçen gün evet. artıyor Allah'ın izniyle. Ya. Bayrak daha da zirvelere doğru taşınıyor. Onun yolundan gidenler Evet yerine. Evet, Gerçekten. elhamdülillah. Bir arkadaşımız öyle demişti. Yahya Soy Yiğit Allah rahmet, Allah rahmet Hani güzel. İsmail Biçer Hoca Efendi vefat etti ama o kadar çok İsmail Biçer yetiştirmiş ki. Hay Allah razı olsun Allah demişti. Her ikisinde de rahmetlanmış olalım bu arada. Evet Alpcan Hocam son olarak bir şey daha okuyalım. tadında böyle kısa bir şey olsun. Olur mu? Olur. Buyur. Euzebillahimineşşeytanirracim <gülüyor> Eûzebillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Wa siqa allazina taqav rabbahum ilal jannah izajaa ha wa futihat abwaahuha wa qala lahum khazanat وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبات فادخلوا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَأَنرَسَنَا الْأَرْضَ تَبًا وَأَمِنَ الْجَنَّةِ حيث نشاء فَنِعْمَ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 bil hakqi al Hamdülillahi ve quwa beynehum bil Bismillahirrahmanirrahim <Sessizlik> Alp Can Çelik Hocamız Zümer Suresinin 73 ila 75. ayetlerini ve hemen akabinde de Asr Suresini okudular. Okunan ayet-i kerimelerde Yüce Allah şöyle buyuruyor. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rablerine karşı gelmekten sakınanlarsa bölük bölük cennete sevk olunurlar.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 Çalışanların mükafatları ne güzelmiş. Sen o gün melekleri de arşın etrafını çevrelemiş Rablerine zikir, tenzih ve hamd eden vaziyette görürsün. Derken aralarında adaletle hükmü olunur. Ve hamdü senalar Rabbül Alemin olan Allah'a mahsustur diye bitirilir.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 Asr suresiyle kraletini gerçekleştirdi. Hocam teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Rabbim Kur'an yolundan ayırmasın. Kur'an'ın nuruyla hayatımızı bereketlendirsin, nurlandırsın inşallah. i̇nşallah. Çok teşekkürler Alpcan Hocam. Ben teşekkür ederim. Evet, değerli Burç Efendim dinleyicileri bugün çok özel ve güzel kardeşimizi ağırlamış olduk Kur'an vadesinde. Kendileri 2014 yılının Ekim ayında henüz daha sıcağı sıcağına Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma dalında Kırvatistan'ın Zagreb başkentinde dünya birincisi oldu. Hem kendisini tebrik ediyoruz ve ağırlamaktan da ayrıca keyif duyduğumuzu da bildirmek istiyoruz kendisine. Evet değerli Burç Efendi dinleyicileri bir Kur'an vadisi daha burada sona eriyor. Bir başka Kur'an vadisinde buluşuncaya dek Allah'a asmarladık. Hoşçakalın efendim. Her hafta farklı karilerden enfes bir Kur'an ziyafeti.